Başlıyor, başlıyor. Hak dostum, şimdi başlıyor. Maşallah Karagöz'üm. pek bir neşeli gördüm seni. Pazar değmesin. Maşallah efendim, maşallah. Öyle birader, çok neşeliyim, çok mutluyum, çok keyifliyim ama... ...bir yandan da üzüntülü. Hayırdır, niye böylesin? İnsan hem neşeli, hem üzüntülü olur mu canım? Olur, olur. Neşeliyim çünkü bugün benim doğum günüm. Öyle mi? İyi ki doğdun Karagöz'üm. İyi doğdun Karagöz, iyi doğdun Karagöz. İyi de niye üzüntülüsün? Ee, neden olacak? Durmadan yaşlanıyoruz. Bir ayağımız çukurda. Dur daha Allah sağlıklı, afiyetli ömürler versin. Daha gençsin Karagöz. Ee kaç yaşına girdin bakalım? 18'i sekizi üçle çarp çıkan sonuçtan beş eksik. Ya da 53'ün yarısının 25 fazlası. Bu ne yahu? Yaşım. Olur mu birader? İnsanın yaşı net olur. Diyelim ne 21 olur, 50 olur, 73 olur. Böyle matematik sorusu gibi yaş yes olmaz. Yahu ne bileyim utanıyorum işte. Utanma birader, utanma. Neyse neyse. ...o zaman sana doğum günü pastası keselim. Olur olur. Doğum günü pastası olur. Sürpriz doğum günü partisi olur. Doğum günü hediyesi olur olur. Yani hepsi olur. İtiraz etmem. Madem e, düşünmüşsün hayır demem. Hiç gerek yoktu zahmet etmişsin mahcup oldum. Şimdi hay Allah razı olsun senden. kara gözüm. ne hediyesi ne partisi nereden uydurdun? Ben sadece pasta dedim. Sen parti dedin, hediye dedin. Seninki düpedüz densizlik. Böyle şeyler istenmez Karagöz'üm. Anlaşıldı anlaşıldı. Densizlik mensizlik diye diye hediye almayacaksın sen. Niye almayayım canım Karagöz'üm? Hediye almak sünnettir. İnsanların doğum günlerini tebrik etmek de güzeldir. Ama hediye alın filan demek pek uygun değildir. Ya sen Cemil'in tekisin. En son hediye olarak bana bir litre gazoz almıştın. O da içtiğin gazoz kapağından çıkmıştı zaten. Olur mu birader olur mu? Daha geçen gün sana kitap almadın mı? Kitaptan hediye olur mu ya? Hediye dediğin giysiden olur, ne bileyim evine koyacağın bir eşya olur. Ama kitap olmaz öyle mi? Kitaptan hediye olmaz, promosyon olur. Yani ne bileyim bir markalı gömlek alırsın da yanına da bir kitap iliştirirsin. Ha o zaman olur. Peki, sen benim doğum günlerimde niye hiç hediye almadın? İstemedin ki. Ne demek istemedin, hediye istenir mi hiç birader? İstenir, istenir. Hediye diye hediye istenir. Senin gibiler anlamaz. Hediye diye dilinde tüy bitirir adamın. Hediye istenirse o zaman hediye olmaz. Resmen sipariş olur. Bence pasta falan da almasan. Yok canım yok. Doğum günü pasta alacağım artık. Söz verdim. Yo valla alma. Şimdi bir pasta alacaksın En az 30 ytl. Sen onun yerine 30 ytl'yi bana ver. Bir işe yarası hiç olmazsa. Ya Karagöz. Sana bir 50 lira vereyim. Şu doğum günü olayını kapatalım artık. Yoksa gittikçe saçmalıyorsun birader. 60 lira ver yaşımı da söyleyeyim. Olur, al sana 60 lira. 45 oldu. Ne? Yaşım. İyi iyi, nice senelere. Hediyen için sağ ol. Çok incesin, niye zahmet ettin? Ee, çok bir şey etmez ama. <gülüyor> Efendim, her ne kadar sürçül insan ettikse affola. Her ne kadar hediye alamadıysan da yine de affola.